Bugün bites, bu kadar. Sadece bir şey var. Hani Hani e, her şey bizim için yani, yiyecek olarak verildi ya. Yani, her şeyden tatmalıydık olarak. Evet. Ama mesela bazı şeyler var. Hani onlar, onların yemesi yani, dinan çok hani, şey gözükmüyor mesela böceklerin veya hani kendi içinde kapalı dolaşımı olan bazı hayvanların işte. Evet deniz ıstakosları filan böyle bazı tür şeyler, hani aslında o mezheplere göre ayrılmış durumda sanırım. hani Onun Mideyeler niye öyle niye var? Kısım için, bak hani diyor tercih, ki, niye? ben başlayayım, o dağları çaktı, evet. yani işte obalar yahtı ve insan için nimetler yani. Evet. Hepsi insan için nimet. O böcekler de faydalı. Niyette, solcudan korkarız. E, İlinizde, işte, oh, yeah, bütün korkarız. Solcuna toplu havadan deriz. <gülüyor> <lazım> bize. <gülüyor> Stokoza, <gülüyor> güzel bir yeşil. Ama ona yeter ki onu azap çektiğimden lazım. Bu kaynatmamak lazım. Stokozu, Öldürken kaynağı atarlar, atlamak lazım, onun siçesi duyulurlar. Yılan öldüreceksin ama azap çekti değil mi? Yılan öldür, düşman ama azap çektin mi? Yani Allah sana onayı senin için yaratmış değil mi? Nimet. Ama yemek olarak değil o zaman. Yani. Yemek olsun, olmasın. Kimisi mesela soğukta gelmez ama toplar e, havalandırıldığı için bitkilerin, bitkiler, bitkin köklerine hmm, oksijen verir. Evet. Arası kanallar hava girer ve bitkiler oksijen alır. Evet. Faydalı. Mesela meyve verme ağaçlar vardır. Gölgeli yaparlar. Evet. Gölgeli yaparlar. Yani bir nimet. Her şeyi alan yaradı evet. nimetler. Şey medya olarak, yani ne diyor şimdi? Medya, hani bazıları yiyor, bazılara O kızın inanış diyor. bazı zamana yemiyor. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Bir de şunu söyleyeyim. ikimize yayan karnasyon falan inanan varsa ben hani onları hor görmüyorum. Öyle inanmışlardır. Öyle öğretmişlerdir. Ama şurada ifade eden bazıları diyor ki bu, bu, bu ayette yayan karnasyon falan diyorlar. Yayan karnasyon renk falan değil, Yayan karnasyon ruhun başka başka bir bedende tekrar dünyaya gelişi. Böyle bir şey de İnsan bir defa gelir. Bir defa daha geldiğinde artık eski hayatının e, muhasebesini yapmak içindir. Zaten o dedeciğim Allah'ın teklik olayına da aykırı bir şey. Allah tektir. Teki Allah tektir. Allah avsıyor. Eskide bir yol on defa yüz defa getirdi. O evet. da onun kendi kendi işi ama şöyle bir şey yok insan, e, madem dünyadaki e, hayatın muhasebesini yapacaktır, orada var, verecek savurabilecekler. E, hangi vücudunun hesabı verecektir? Dövücüm, ben bir de merak herkese. Bu e, bizim, e, bizim neslimiz, bizim insanlarımız hani e, şey biliyor, gerçek dini işte şey biliyor. Peki, bizden önceki yaşamış nesiller, onlar nasıl e, şey yapılacaklar? Sorumlu. Şimdi bakın Allah diyor ki ben Müslüman. peygamber göndermediğim hiçbir insanından insana hesap sormayacağım diyor. Herkesin hesap soracağına göre demek ki her insan bir peygamber gitmiş. Sonra peygamber dediğim gibi sadece Kur'an'da yazıyor 27 peygamber iyidir. Hatta ya, kimi iş bin Der kimisi 300 binlere var. Her insana mı her kavme mi gitmiş? <gülüyor> her insana mı her kavme mi? Ka i̇nsanlardan meydana gelir. Tek başına. <gülüyor> insan. Tabii, <gülüyor> insana göre gerçüngenden beri topluluk halindeceğiz. Yani tek başına insan hiç hiç olmamıştır. İnsanın en büyük fırsat planı, efkiler göre aile hayatı için yani insan. Tabi tek başa değil. Ee, mesela ta kutuplarda, nereden? ona da atap çekeceğine göre, hesap soracağına göre, ona da peygamber ha peygamberde çeşit çeşit biliyorsunuz. Desuller vardır. Efendim, nebiler vardır. Nebile ne peygamberdir ama Resûlüler kitap sahibi peygamberlerdir, şeriat sahibi peygamberlerdir ki dört tane bir. Resûlüler sahibe gönderilmiş olanlardır. E, Resûlüler yani bu kanun yapıcılar. Ama diğerleri nebiler, nebiler daha önceki gelen peygamberlerin şeriatını tatbik ederler. Şimdi Her insanı Allah hesaba çekeceğine göre demek ki her insanı her tutularda bir peygamber gitmiştir. Eski peygamberler ya bir kavimlere gidermiş. Ama dikkat edersen büyük peygamberin sonu doğru gelmeye başlamış. Yani kainatın haklarını gelmeye başlamış. Ya dedim bu sade İsa bana ve nihayet kainata gönderim hadi Muhammed. Biz seni alemlere rahmetle gönderdik. Alemleride bütün bütün gençlerin çayına sen çayına tekrar gönderdik dedi ki "Hz. Muhammed iki insanla bütün dünyayı gelmiş." Başabağlar arkadaşlar. Ana şey mi? Nereye gidiyor? Pekala. İşte bugünkü dersimiz burada 20 28. ama 29. şey bitti.